65. Üçüncü cilt 98. mektup. Bu mektup hacı Abdüllatif harezmi için yazılmıştır. Her nerede bulunursa bulunsun? Güzellik, vücuttan yani hakiki var olandandır. Vücut yani var olmak her iyiliğin her güzelliğin kaynağıdır. Yalnız Allahü Teala vardır mümkünlerin yani mahlukların vücutları yani var olmaları Allahü Teala'dan zıl yoluyla aksetmiştir. Mümkünlerin güzellikleri de zıl yolu ile o mukaddes varlıktan gelmiştir. Mümkünlerin aslı temeli Adem'dir. Adem yokluk demektir. Adem kötülüktür. Yokluk bütün kötülüklerin kaynağıdır. Bunun için, mümkünlerin aslı, çirkinliktir, kusurdur. Mümkünlerde görünen güzellik, her ne kadar vücuttan gelmiş ise de, adem aynasında göründüğü için, adem aynası gibi olmuş, çirkinlikten ve kusurdan pay almıştır. Mümkün, aslında çirkin olduğu için, mümkinin mümkine güzel görünmesi, Mümkündeki güzelliğe sebep olan vücudun halis güzelliğinden değildir. Çünkü o halis güzellikle ilişiği azdır. Ademe aksetmiş olan, bunun için çirkinleşmiş olan güzellikle ilgisi çok olup bundan lezzet duymaktadır. Laamcı alışmış olduğu pis kokudan aldığı lezzeti güzel kokudan almaz. İşittiğimize göre bir laamcı Attarlar çarşısından geçerken, güzel kokular kendine dokunarak bayılmış. Necaset koklatmışlar. Pis koku tatlı gelerek ayılmış.